Bismillah Elhamdülillahi ve senatü ve selam ala Rasulillah ve Tefsir dersinde En'am suresinin son sayfası 158 ve 165. ayetler. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Hel yenzurûne illâ en teyehumul melâiketu ev yetie rabbuke ev yetie ba'du ayât rabbik? Yemeyeceğim bazı ayet Rabbim kelim, fakat nefsin imanı halim tıkn âmanet, min gâbl ev kesbet, fi imanı ha khaira. Kullun taziru, inna muntazirun. Yoksa onlar kendilerine meleklerin gelmesini mi? Yoksa Rabbinin gelmesini mi? veyahutta huta? Rabbinin ayetlerinin bazısının mucizelerinin bazısının gelmesini mi bekliyorlar? Rabbinin ayetlerinin mucizelerinin bazısının geldiği gün, önceden iman etmemiş veya imanında bir hayır kazanmamış kişi hiçbir kimsenin imanı kendisine fayda vermez. De ki, siz bekleyin, biz de bekliyoruz. Bu e, Enam suresinde Allah Azze ve Celle yoğunlukla mekki ayetler olduğu için müşriklerden bozuk itikattan, bozuk ahlaktan bahsetti. Daha çok itikattan ve gelenek haline gelmiş, gelenek haline gelmiş yanlış işlerden bahsetti. Allah azze ve Celle'nin gelmiş bazı ayetleri var. Ayetlerden kasıt indirilen okuduğumuz Kur'an ayetleri değil. Mucizeler. inzar edici, ikaz edici deliller, cezalar. Bunlar içerir genel olarak. Allah Azze ve Celle'nin e, nimetlerinin farkına varmayan, Allah Azze ve Celle'nin kullar üzerindeki haklarının farkına varmayan, yaratılış gayesinin farkına varmayan kullarına allah Teala, onlar kendilerine meleklerin gelmesini mi bekliyorlar? Yani iman etmek için, Rablerine kulluk yapmak için, Ölüm meleklerinin kendilerine gelmesini bekliyorlar. Veya hesap gününde, hesap verileceği, hesap sorulacağı gün Rabbinin onların yanına gelmesini bekliyorlar. İman etmek, Rablerinin üzerlerindeki nimetini fark etmek ve yaratılış gayesinin farkına varabilmek için. Veyahut da Rabbinin bazı ayetlerinin kendilerine gelmesini bekliyorlar. Bazı mucizeler gelecek, bazı ikazlar gelecek ki Onunla iman edecekler. Bunu mu bekliyorlar. Halbuki devamında geldiği üzere Rabbinin ayetlerinden bazısı geldiği gün önceden iman etmemiş. Yani o mucize, o ikaz, o ayet, o delil, o ceza gelmeden önce iman etmemiş kimselere. Veya iman etmiş de imandan bir hayır fayda elde etmemiş. Kimselere o an yaptıkları iman, o an gösterdikleri teslimiyet bir fayda vermezler Allah'a Bununla neyi kasteder? Bununla Allah Azze ve Celle kullarından gaybe, ihtiyari imanı ister. Gaybe, yani ölüme, ölümden sonraki hallere, cezaya, mükafata, biz bunlara gayb diyoruz. İşte bu gaybe ihtiyari, yani tercihle, istekle, arzuyla, kendi rızasıyla imanı ister. Kullardan bunu ister Allah-u Teala. Yoksa zoraki yapılan efendim geri dönüşü fark ettiği zaman o an yapılan imanı istemez. İşte buna zoraki iman diyoruz. Yani ölüm meleğe gelmiş kapıya dayanmış. Ölüm gelmiş kula artık bakıyor ki ha ölüm hakikatmiş. bana gelmiş o zaman ben iman edeyim. Bu imanın geçerliliği yok. Mesela firavunun başına geldiği gibi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nedir? Kulun boğazına can gelinceye kadar tebe kapısı açıktır. Yani iman ve onun gereği tebe kabul edilir. Ama boğaza geldiği zaman ha kapıya dayandı ölüm meleği. Geldiği zaman artık iş işten geçmiştir. Ha keza ahiret gününde hesap sahasında mahşer alanında Allah azze ve celle Kendisine yakışır bir şekilde kulları hesaba çekmek için maaşlar alanına gelecek. O anı bekliyorlar iman etmek için? Bir Allah varmış, bir hesap varmış, hak alışverişi varmış. Kul yaptıklarından ve yapmanıklarından soruluya çekilecekmiş. Şeklindeki gayba Allah'ı gördükten sonra Allah'ın yanına gelince mi iman edecekler? Bu imanın bir faydası yok. Hakeza Rabbinin bazı ayetleri geldiği zaman mı iman edecekler? Nasıl? Özellikle bu ümmet için e, Bukhara ve Müslim'e gelen bir e, hadiste çok net ifade edilir bu. Bu ayette bahsedilen Rabbinin ayetlerinden bazısının gelmesi güneşin battından doğmasıdır. Aleyhisselatü Vesselam bir hadisine buyurur ki, güneş battığı yerden doğmadıkça kıyamet kopmaz. Güneş battından doğduğunda ise insanlar bu hali görür ve toptan hepsi iman ederler. İşte ayette geldiği üzere o vakit hiç kimseye bu imanın faydası olmaz. Der ve bu ayet okur. Rasulullah Allah'ın Resulü. Güneşin battan doğması büyük bir alamettir. Zaten güneşin battan doğmasıyla kıyametin kopması arasında çok yakın bir zaman var. O ana kadar kul iman etmişse ve imandan bir hayır elde etmişse işte o kimseye imanın faydası var. Yoksa o anki imandan hiç kimseye bir fayda yok. Müslimde bu hadis bir, biraz daha farklı gelir. Müslimde Ahmet bin Hamer'in Müslüm'den ne Tirmizi'de. Üç şey vardır ki onlar ortaya çıktığında ayette geldiği üzere önceden iman etmeyen veya imandan hayır kazanamamış hiç kimseye imanı fayda vermezler. Aleyhisselam. Üç şey vardır. Bunlardan birincisi güneşin batıdan doğması. İkincisi, Deccal'in ortaya çıkması. Üçüncüsü, insanlarla konuşacak yeryüzü hayvanının Dabbetül Arz'in ortaya çıkması. Artık bunlar ortaya çıktıktan sonra o anlarda ve ondan sonra kullara imanları fayda vermeyecek. Bir insan iman eder de imandan nasıl bir hayır kazanmaz? İman eder de onun gereğince davranmazsa der alimler. İman eder, Allah'a ve ahiret gününe iman eder. Sonra iman diğer şartlarına iman eder ama gereğince amel etmez. Onun gereklerini yerine getirmezse işte imandan hayır elde etmemiştir. Biliyorsunuz ki imanın içerisinde amel de var. Ehl-i göre. Bundan dolayı kişi iman ettiği şeylerin gereğini yerine getirecek. Yoksa ben iman ettim diye kuru bir tasdik, kuru bir teslimiyet yetmiyor. Onun gereğince amel etmek de gerekiyor. İşte amel etmeyenler, yeterince amel etmeyenler imanlarından bir hayır, bir fayda görmemiş kimselerdir ki güneşin battan doğduğunu gördükten sonra e artık beş vakit namazın eksiksiz kılarsa, orucun eksiksiz tutarsa, zekatın eksiksiz verse, bu ona ne yapmayacak? Bu ayet gereğinde fayda vermeyecek. Çünkü kul e, Allah Azze ve Celle'nin iman edin emrinin içeriğine teslim olmak, kayben, görmeden, Bizzat yaşamadan Allah doğru söylüyordur, Rasulü doğru söylüyordur diyerek teslim olacak, iman edecek. Yoksa tabir moş görün, zoru görünce iman Allah katında kabul değil. Zoru görünce, o tehdidin gerçek halini görünce yapılan iman Allah katında kabul değil. Mümin Suresi 84 ve 85. ayette Allahu Teala bu hususu biraz daha bize açar orada buyür ki bu falanem mara be Senagali amin nabilillahi vah dehu ve kefer nabimakum nabi müşrik onlar bizim azabımızı cizamızı gördükleri zaman bir olan Allah'a iman ettik ve eş koştuğumuz şirk koştuğumuz şeyler inkar ettik değerler falanem yakufehum imanım le ma ve senaı Bizim azabımızı, o ayetlerimizi gördükleri zaman ki imanları onlara kayda verecek değildir. Sünnet Allah'illeti kad halet fi ibadih. İşte kulların arasında yaygın olan Allah'ın sünneti budur. Ve khasirahunâliken kafirun İşte o inkarcılar hüsrana düşmüşlerdir. Bu ayette az önce okuduğumuz 158. ayeti tefsir eder, biraz daha açar mahiyette. Bu iman etmeyenler işte melekleri bekleyenler, Efendim Rabbini bekleyenler, Rabbinin ayetlerinden bazısını bekleyenler beklemekteler. Neyi bekliyorlar? İşte bir bekliyorlar. Sen onlara de ki, siz bekleyin bakalım. Siz bekleyin, biz de sizinle beraber bekliyoruz. Herkes neyle karşılaşacağını zaten görecek. Güneşin batıdan doğması gibi, deccelin ortaya çıkması gibi, Dabbetul arzının yerden çıkması gibi bazı alametleri Özellikle de Kur'an'da belirtilmeyen bazı alametleri bu ümmetin içinden çıkan hariciler ve muhtesli inkar eder. Reddeder, kabul etmez. Nitekim bu işin olacağını, yani bu iki grubun bunun gibi gaybi bir kısım haberleri inkar edeceğini ta sahabe döneminden bize nakledenler var. Mesela İbn Abbas radıyallahu rivayet eder der ki, ben Ömer bin Hattab radıyallahu şöyle derken işittim. Ey insanlar şüphesiz rejim yani taşlayarak öldürme haktır. Gerçektir. Sakın ondan yana aldanışa düşürülmeyin. Yani biriler rejim yoktur diye sizi kandırmasın. Sizi aldatmasın. Bu usta aldanmaya düşmeyin. Bunun delili ise yani rejimin olduğunun delili ise şudur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rejim etti. Evliyken zina eden kişileri rejim etti. Hakeza Ebu Bekir radıyallahu anh da etti. Biz de ikisinden sonra rejim ettik. Taşlayarak öldürdük. Kimleri? Evliyken zina elenleri. Bu ümmetten rejimi yalanlayacak. Yani taşlayarak öldürme cezasını yalanlayacak. Deccali yalanlayacak. Güneşin battan doğuşunu yalanlayacak. Kabir azabını yalanlayacak. Şefaati yalanlayacak. Ve kemikleri görününceye kadar deriler yandıktan sonra bir topluluğun Cehennemden çıkartılmasını yalanlayacak kimseler gelecektir. İbn-i Abdülver el İstiskar, Kurtubi tefsiri. Rivayet yere. Ömer İbn-i Hattab radıyallahu söyler bunu. Buradaki bahsedilen şeylerin bazısını hariciler reddeder. Kabul etmez. Bazısını mutezile Kabul etmez reddeder. Mesela hariciler kim hariciler? Tekfiriciler. Yani Kur'an ve sünnet yolundan giden ancak ayetlerin ve hadislerin ceza ve teşdit ifade eden kısımlarını alıp rahmet, bağışlama, af kısımlarını almayan, onlara yönelmeyen bazı kimseler var, gruplar var. Ki ümmetin içerisinden çıkmış ilk gruptur bu. Ali radiyallahu döneminde çıkmış ve Ali radiyallahu anha karşı savaşmışlardır. Günümüzde de etkileri var hala. Büyüyerek de devam ediyor gördüğümüz kadarıyla. Bunlar mesela Müminlerden günahının cezasını gördükten sonra cehennemden çıkacak grubu inkar eder, reddeder. Böyle bir şey olmazlar. Ve bu ümmetin büyük günahkarları cehennemden ebediyen çıkamazlar. derler. Şefaati derler. Yani şefaatle cehennemden çıkış, azaptan kurtuluş, nimet yurduna girişi reddederler. Mu'tezile ise buna halk arasında mealci de deniyor. Aslında bunlara mealci demek bir iltifat gibi. Bunlar sünnet inkarcılarıdır. Bunlar ise mesela rejmi yalanlıyorlar. Mesela e, kabir azabını yalanlıyorlar. Sırat köprüsünden geçişi yalanlıyorlar. Şefaati yalanlıyorlar. Kabul etmiyorlar. Güneşin battan doğuşunu yalanlıyorlar bilmiyorum ama kuvvetle muhtemel onu da yalanlıyorlar. Çünkü Kur'an'da geçmiyor bu ifadeler. Onlar hadisleri Kur'an'a ve akıllarına uygun sağlıyorlar. Kur'an'a ve akıllarına uymayan hadisi nerede rivayet edilirse edilsin. Hangi kanaldan, hangi ravi zincirinden gelirse gelsin reddediyorlar. Çünkü onların bir hadisi kabul etmelerinin kıstası zayıf bir hadis. Benden gelen hadisleri Kur'an'a arz edin, Kur'an'a uygunsa alın, benden gelmiştir. Kur'an'a uymuyorsa reddedin, benden gelmemiştir. Manasındaki hadise dayanıyorlar ve bu hadis zayıf. Ondan dolayı da Hadisleri değerlendirirken, falanca hadis kitabında rivayet edilmiş, filanca Rabi'yi zincirinden gelmiş, falanca alim bunun hakkında şunu demiş, filanca alimle bunu demiş gibi bakış açıları yok. Kur'an'la uygun mu? Aklımıza uygun mu? Al, bu hadis sahihtir, kuvvetlidir. Yoksa kaldı rahat, reddederlerdir. İşte bu taife, bu ilk taife, ''Karcilere Mu'tezile Taifesi'' bunun gibi bazı gaybi alametleri reddederler. اِنَّ الَّذ۪ينَ فَرَّقُوا ve وَكَانُوا شِيَعَلْ لَسْتَ مِنْهُمْ ف۪ي شَيْءٍ اِنَّمَا اَمْرُهُمْ اِلَى اللّٰهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا Elbette ki dinlerini ayıranlar, fırka fırka olanlar ve gruplara ayıranlar ile senin hiçbir işin yok. Sen onlardan herhangi bir hususta bir değilsin. Onların işleri ancak Allah'a aittir. Sonra Allah onlara yaptıkları şeylere haber verecektir. Bundan önceki defalarca farklı farklı surelerde farklı farklı ayetlerde işlediğimiz üzere Allah Azze ve Celle yarattığı kullarının ve son Nebi Aleyhisselatü ümmetinin bir toplu olmasını ister. Bir bütün olmasını, bir vücut gibi olmasını ister, emreder. Bu vücut gibi oluş ümmete bir güç, kuvvet ve onur, izzet, şeref kazanır. Bu kuvvet dağıldığı zaman ayrıldığı zaman dağılmış, gücü kuvveti gitmiş. Ümmetin başkalarına verdiği korku dağılmış. Eee peym olmuş. Dolayısıyla bir etkisi olmayan, dine faydası olmayan ve e, yeryüzünde Allah azze ve celle'nin yerine getirmesi gereken şeriatı yerine getiremeyen fertlere döneriz. Bundan dolayı Allahu Teala bizlerin bir bütün olmamızı ister. Ve ısrarla Birçok yerde defalarca karşımıza çıktığı üzere e, dinimiz parçalamamayı, fırkalaşmamayı, ayrılmamayı ister, ayrılmamayı emreder. Bununla beraber fırka fırka olmayı gerektirecek hatalara da düşmemek lazım. Evet, ümmet fırka fırka olmayacak ama fırkalaşmayı gerektirecek hatalara düşmemek lazım. Ümmetin bir bütün olabilmesi iki taraflıdır. Hem ayrılma taraftarı olanlara yükümlülük düşer, hem de ayrılma taraftarı olanlara, sebep olanlara yükümlülük düşer. Bunu ihmal etmeyelim. Sen onlar hakkında e, endişelenme, onlarla bir alakan yok, onlarla bir bağın da yok. Onlardan ayrısın. Onlar senden değil, sen onlardan değilsin. Diyerek de Allah Azze ve Celle dinlerini ayıranları, fırkalaşanları, gruplaşanları ve bölünenleri, parçalananları e, bu şekilde yerer Onların işi Allah'a aittir. Allah onların yaptıkları bu şeyler onlara haber verecektir. Men ce'a bil haseneti felehu ashru emsalaha ve men ce'a seyyeti fela yucza illa misluha ve hum Her kim bir iyilik getirirse, bir iyilik yaparsa ona onun 10 on katı vardır. Her kim de bir kötülük getirirse, o da ancak yaptığının misliyle, aynısıyla cezalandırılacak. Ve onlar zulmedilmeyecekler, zulmü uğramayacaklardır. Allah Azze ve Celle burada bir iyiliğin karşılığının en azını söylemiştir. En asgarisini söylemiştir. Halbuki hadislerde Resulullah Aleyhisselam Allah Azze ve Celle'nin rahmetini ve iyi amelleri, güzel amellere verdiği karşılığın üst sınırını çok daha genişletmiştir. O hadislerden birisi her kim bir iyiliğe niyet eder de yapmazsa ona bir iyilik yazılır. İyiliğe niyet edecek ve onu yapmayacak. Kim bir iyiliğe niyet eder ve onu yaparsa ona 10 katı ila 700 katına kadar kat kat yazılır. Kim bir kötülüğe niyet eder ve yapmazsa bu yazılmaz. Bir başka rivayette bunu Allah için terk ettiği için ona bir iyilik sevabı yazılır. O kötülüğü yaparsa da bir tek kötülük olarak yazılır. Bu meşhur bir hadistir. Müslüm'de teferruatlarıyla gelmekte. Bir haberde de şu gelir. Bunu da söylemekte fayda var. Ben aldım. Sizler de inşallah onu alın istifade edin. Bir katları on katlarına baskın yoğun çok gelene yazıklar olsun. Ne demek Anlamadır. Anlamadır. Bir kat. Tekrar olsun. Bir katlar, katlar. Kim bir kötülük isterse bir katıyla muamele görecek. Kim bir iyilik yaparsa on katı ve ziyadesiyle karşılık görecek. Kim bir katları on katlarına galip gelirse, çok gelirse ona yazıklar olsun der. Ona evet, fazla evet, Şimdi. <gülüyor> evet Allah onlardan yapmasın bize. Kul inneni hedani rabbi ila sıratın müstegeyim. Dinen kıyemen millete İbrahim'e hanife ve mâ kâne münel müşrikiyin. De ki, muhakkak ki Rabbim beni sırat-ı mustakime, esen hafta anlattığımız dost doğru yola hidayet etmiş, ulaştırmıştır. O dost doğru yol, hanife olan İbrahim'in dini kıyam eden, ayakta duran dost doğru hakiki dindir. Ve o İbrahim, hanife olan İbrahim müşriklerden değildi. Şirk koşmamıştır. Kul inne salati ve nusuki ve mehyaye ve memati lillahi rabbil alemin. La şerike leh ve bizalike umirtu ve ene evvelil müslimin. De ki elbette ki benim namazım, ibadetlerim özellikle de kurban kesişim. Hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Onun hiçbir ortağı yoktur. Ve ben bununla emr oldum. Ben Müslümanların ilkiyim. Sen böyle söyle. Nebi Aleyhisselam'a hitaben verilmiş bir emir, ona verilen her emir ümmetine de verilmiştir. O zaman burada bize bir hayat nizamı sunuyor Allahu Teala. Bizim namazımızda, kurbanımızda, sair diğer ibadetlerimizde. Hatta ve hatta Hayatın tamamı. Hayatımız da ölümümüz de alemden Rabbi olan Allah için olmalı. Hayatımızın tamamı ve ölümümüz, anımız dahil Rabbimiz olan Allah'a ait onun için olmalı. Onun çünkü hiçbir ortağı yoktur. Yani bu ibadetleri hayatımız ve ölümümüzü kendisine adayacağımız başka bir ortağa benzeri yoktur. Ben bununla oldum Bizler de bununla olduk. Yani bir olanla Allah'a kullukla emir olunduk ve biz Allah'a kulluğa teslim olan Müslümanlar değil ki, Aleyhisselam'ın peşinden giden onun ümmeti olmalıyız. Ul Egyir Allahi Ebgi Rabb ve ve Rabb kulli şeyi ve la teksi <tuh> kullu nefsin illa aleyha ve la teziru wa vizra akrar. ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ مَرْجِئُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ fihi تَخْتَلِفُونَ O her şeyin Rabbi olduğu halde ben Rab olarak Allah'tan başka birisini mi isteyeyim? Her nefis ancak kendi aleyhine kazanır. Her nefis ne yapıyorsa kazançsa kendisi içindir, zararsa yine kendisi içindir. Hiçbir taşıyan başka birinin yükünü taşımaz. Eşittir. Hiçbir günahkar başka birinin günahını taşımaz. Sonra sizin dönüşünüz Rabbiniz olacaktır. Ve Rabbiniz size dünyadayken hakkında ihtilaf ettiğiniz, ayrıldığınız hususları haber verecektir. Bu ayetin bir benzeri de daha teferratlısı da Fatih Suresi 18. ayette Allahu Teala şöyle buyurur. Vela teziru vaziratu ukhra. Hiçbir taşıyan başkasının yükünü taşımaz. Ve تَدْءُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْ هُشَيْءُ وَلَوْكَانَ دَا Şayet o yüklenen, taşıyan, ağırlık taşıyan kimse yani günahını taşıyan kimse bir başkasından yardım isterse, yardım talep ederse, bana yardım et derse onun akrabası bile olsa ondan hiçbir şeyi taşımaz, onun günahını paylaşmaz. Yani bazıları diyor ya şu iş yapma onun yükümlülüğüne bana aittir ve yok öyle bir şey. Hiç kimse o, o gün hesap gününde iş hakiki boyutta ortaya çıkınca bunu yapmaz. Inna maatun zilledine yakshirina rabbihumil gaibi ve akamus sala Sen ancak Rablerinden gayben görmeden, sadece emirlere ve yasaklara riayet edecek şekilde korkanları ve namaz kılanları iyi iyi edebilirsin. Vemen tezek ya feinnmae tezek ya nefsi her kim Temizlenirse ancak kendi nefsi için, kendisi için temizlenir. Ve ilallah-i dönüşlerde Allah'a aittir der. Okuduğumuz e, 164. ayetle ilgili olan kısım biraz kapalıydı. Orayı biraz daha açtı Allah Azze ve Celle Fatır Suresi'ne. Hiçbir taşıyan, günah yükleyen yüklenen kimse başkasının günah yüklenmez kısmını birisinden yardım istese de bana yardım etse de akrabası bile ona yardım etmez diyerek bunu biraz daha teferruatlandırdı. Nahil suresi 25. ayette de Allahu Teala bu kısmı, hadislerle bildiğimiz kısmı biraz daha genişletir, açar. Nedir olsun? Lihmilu evzarem kamile te yevmel kıyameti ve min evzarillezine yudillunhum bi gayri ilm ila işte yukarıda bahsetmiş bir şeylerden allah Teala. İşte bu bahsettiğimiz şeyler kıyamet günü kamil olarak, tam olarak onların günahlarını taşımaları içindir. Onların günahlarından ayrıca ilimsizce saptırdıklarından da pay verilir. Yani o ilimsizce, bilgisizce saptırdığı kimselerin günahlarından da onlar bir pay alırlar. Pay yüklenirler. Onların yüklendiği bu şeyler ne kötüdür. Hadisde de Resulullah s.a.v. bunu farklı farklı rivayetlerde bize beyan eder. Her kim bir hayra delayet ederse o hayra uyup da onun gereğince amel edenlerin sevaplandan hiçbir şey eksimeksin. Vesile olan kimse de ondan o sevaplardan olduğu gibi istifa eder. Tam tersi ve konumuzla alakalı olan kısım her kim bir şerre bir günahı sebep olursa o günahı düşen o şerri işleyip onun günahından e, faydalanan, nasiplenen kimselerden Yunanların eksilmeksin. Ona vesile olan kimse de dalalete düşürdüğü için, bilgisizce saptırdığı için bundan faydalanır. O gün onun günahlarına Aynısından eksilmeksin ona da yazılır. Dolayısıyla Allahu Teala'nın buradaki bu beyanını biz şöyle anlayacağız. Kimse başkasının günah yüküne yüklenmez, paylaşmaz, yardım etmez ama bir başkası başka birilerinin dalaletine, sapkınlığına, günaha düşmesine sebep olmuşsa, vesile olmuşsa, aracı olmuşsa onların işledikleri günahlardan eksilmeksizin vesile olan, aracı olan kimse de aynen yüklenir. Bu kısmı diğer delillerle birlikte düşündüğümüz zaman böyle anlayacağız. Dönüş yeriniz Allah'adır, Rabbiniz'edir ve o ihtilaf ettiğiniz görüş ayrılığına düştüğünüz susuz sizlere haber verecektir diyerek de lafını bitirir Allahu Teala. Son ayet ve huvel ladzi ce'alekum ve rafa'a ba'dakum ve rahim. O sizleri yerden halifeleri yapmıştır. Halife demek kendinden önceki birinin veya birilerinin peşinden devam eden demek allah Teala ümmetleri birbirinin halifeleri, birbirin arkasından gelen devam edenler yapmıştır bizleri. Ve sizin bazınızı, diğer bazınızın üzerine sizlere verdiği şeylerde imtihan etmek için üstün yapmıştır. Kimisini ahlak olarak, kimisini beden olarak, kimisini sıhat afiyet olarak, kimisini mal mülk olarak başkalarının üzerine e, derecelerle yükseltmiştir. Ve bunu yapmak sebebi de sizlere verdiğimiz şeylerde nasıl amel ediyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Nereye harcıyorsunuz? Ne gibi bir tasarrufta bulunuyorsunuz? Bunu anlayabilelim. Ve bunun karşılığını size verebilelim diye. Sebep de bu. Bunun izahı ise Zuhf suresinde 32. ayette güzel beyan edilmiş. Evhim Yaksimune rahmete rabbik. Yoksa Rabbinin rahmetini onlar mı taksim ediyor, paylaştırıyorlar? Nahnu qasamna beynehum ma'ishatahum fil hayatid dünya, Dünya hayatında onların naishetini, dünyalık geçimlerini onların arasında biz taksim ediyoruz, paylaştırıyoruz. Ve rafa'na ba'dihum sev'an darajatin li yattakhiz ba'dihum ba'dan Ve onlardan bazıları Diğer bazılarının işini görsün diye. Diğer bazıları bunların işini yapsın diye bazılarını, bazılarının üstünde dereceler yükselttik. Yani bazılarını patron yaptık, işveren yaptık, bazen iş yaptık. Ne için? İş görsün diye. Birileri iş görsün diye. Ve rahmetü rabbike hayrun minna ecmeûn. Ve Rabbinin rahmeti, onların topladığı şeylerin hepsinden daha hayırlıdır. Toplayıp biriktirdi ve Allah'ın yolunu Hepsinden daha hayırlıdır der Zuhruf suresinde. Muhakkak ki Rabbin cezası seri olan hızlı olandır ve o muhakkak ki bağışlayan ve rahmet edendir. Burada da daha önce değindiğimiz gibi hem teşvik hem de korkutla birlikte zikredendi. Rabbin cezası yakalaması şiddetli olan seri olandır. Çabuk yakalar. Aynı zamanda Rabbin bağışlaması bol olandır. Rahmeti merhameti bol, geniş olandır. Burada teşvikten anlayanı teşvik var. Korkutmadan anlayanı korkutma var. Kulların bazıları teşvikten, anlar, bazıları korkutmadanlar. Bazıları ikisinin dengede oluşundan anlar. Bu şekilde de Allahu Teala kullarını ikaz eder, تنzir eder ve En'am suresini bu şekilde biz de bu ayetle beraber bitirmiş olur.